Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu la ilaha <imled> illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna 'abduhu wa rasuluhu يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من ها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 annaber feyin nasqa hadisi kitabullah ve khayrar hadiy sallallahu aleyhi ve sellem ve sharral umur muhtasatuhha ve kullu muhtasatin bidah bidatin dalalah ve kullu dalalatin finnar caddetul beyda şerhinde resullere iman bölümünde İlyas aleyhisselamda yani İdris aleyhisselam aynı kişi devam ediyoruz 53 numaralı rivayet Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh dedi ki Muhakkak ki İsrail Yakup aleyhisselam'dır ve Muhakkak İlyas İdris aleyhisselam'dır. Bunu sayı isnatla Taberi tefsirinde, İbni Ebi tefsirinde, İbnül Müzir tefsirinde, İbni İbban Eskikad'da, Taha ve Şerhu Müşküllü Asar'da, İbni Acer Fethurbari'de, İbni Asakir'de tarihinde rivayet etmiştir. Yani e, İlyas Aleyhisselam'la İdris Aleyhisselam farklı kişiler mi? Bu hep konuşulmuş bir mesele. Hani bu konularda esas olan e, e, bir delile dayanmak, bir rivayete dayanmak. Burada da e, müellifin sayhlediği üzere Abdullah İbni Mesud Adiyallahu Han İlyas Aleyhisselam'ın İdris Aleyhisselam olduğunu söylüyor. Yani bu konularda çok şey görebiliriz tarihçilerden başkalarından. Ama esas olan bizim için rivayettir. O rivayetin de sayı olarak gelmesi rivayette çoktur. Yine aynı şekilde bu zaten bilinen bir meseledir. Yakup Aleyhisselam'ın adı da İsrail'dir. Zaten Yahudilere ne diyoruz? Kur'an'da da geçtiği üzere Beni İsrail yani İsrailoğulları. İsrail'in Yakup Aleyhisselam'dır. Oğlu kimdir? Yusuf Aleyhisselam ve diğer 11 kardeşi. 12 kardeşler kişidir yani İsrailoğulları. Bugünkü Yahudilerin hepsi de bu 12 soydan gelmiştir. Yani ayetlerde de zaten Bakara suresinde mesela Musa aleyhisselam kavmi için istiska yaptığı zaman yani taşa asasıyla vurup soy istediği zaman 12 Pınar fışkırdı diyor Allah azze ve cille. Maide suresinde mesela 12. ayette Yahudiler hakkında sizden 12 nakip tayin etmiştik diyor yani 12 sayısının bu şekilde kullanılması Yahudiler hakkında İsrail'in oğullarını yani Yakup Aleyhisselam'ın oğullarının 12 kişi olmasıdır yani Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri kendisine dair 12 kişidir Yahudiler de onların soyundan geliyor Resullerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır 1054 numaralı rivayet Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Yeni bir şeriatla gönderilen rasullerin ilki Nuh aleyhisselamdır Bunu sayısınatla İbn Be'atim Tefsirinde İbni Azakir'de tarihinde rivayet etmiştir Ebu Rehre radıyallahu anh'ten şahidine de Bu hal ve mücsim rivayet etmişlerdir Yani Nuh aleyhisselam ilk rasuldür İlk nebi de Adem aleyhisselam'dır Yani yeni bir şeriatla gelen kişi Rasuldür Rasuller kaç tanedir? 313 bir ayette 315 Nebiler kaç tanedir? 124 bin. 124 bin Nebi 124 bin tanedir Bunlar Nebi aleyhisselatü vesselam'dan Sahih olarak geliyor önceden geçmişti Rasul 313 tanedir Ya da 315 tanedir bir rivayete göre Nuh aleyhisselam da ilk Rasuldür yani şeriatla gelin Nebi önceden dediğimiz Üzere tekrar ediyoruz akıllı Kalsın diye Önceki Rasulün şeriatına tabi olan Kişi Nebidir Nebiler nefsü de kimden gelmiştir İsrailoğullarından yani İbrahim aleyhisselamın iki oğlu İshak ve İsmail aleyhisselam İshak Aleyhisselam'ın Aleyhisselam oğlu kim? Yakup Aleyhisselam. Yani bunları bilmemiz lazım. Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam ve kardeşleri. Bütün nebiler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar İshak Aleyhisselam'ın soyundan gelmiştir. Muhammed Aleyhisselam da İsmail Aleyhisselam'ın soyundandır. Bu ittifakla sabittir. Yani İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen nebi son ve en üstün rasul Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yahudilerin de e, zaten kini bundan dolayıdır. Müslümanlara ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı. Çünkü kendi soylarından gelmiştir. Bütün nebiler o güne kadar. Ama son nebiyi Allah Azze ve Celle Araplardan yani İsmail Aleyhisselam'ın soyundan getirmiştir. E, rivayetlerde de hep görüyoruz işte Yahudiler Medine'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam gönderilmeden önce işte bu diğerlerden bir nevi zuhur edecek biz ona tabi olacağız diye müşriklere Medine'li Ensar'a üstünlük taslıyorlar bu konuda övünüyorlar ama Araplardan gelince son Rasul Nebi Aleyhisselatü Vesselam biz onu demiyorduk diyorlar farklı türlü onu reddediyorlar Nuh Aleyhisselam'ın tebliği 1055 numaralı rivayet Ayşe Radiyallahu Anadan Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle buyurdu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 Su boynuna kadar gelince çocuğunu elleriyle havaya kaldırdı ve sonunda su hem kadını hem de oğlunu alıp götürdü. Allahu Teala eğer o topluluktan birine merhamet edecek olsaydı bu çocuğun annesine merhamet ederdi. Bunu da Hasan İsnaatla Taberi ve İbn Ebati'nin tefsirlerinde hakim müstedrekte rivayet etmiştir. 1056 numaralı rivayet Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu'dan Tufandan geriye sadece Nuh Aleyhisselam'ın zürriyeti kaldı. Bunu da Taberi tefsirinde ve tarihinde rivayet etmiştir. Bu aynı zamanda e, Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'a da Allah alem ondan dolayı söylüyor. Saffat suresinde geçer, 77 olması lazım. Oradaki ayette diyor, biz onları geriye kalanlar kıldık diyor Allah Azze ve Celle, Nuh'un soyunu. 1057 numaralı rivayet Semura radıyallahu anh'ten Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Arapların babası Sam Habeşlilerin babası Ham ve Rumların babası Yafis'tir bunu da Hasan İzzat'la Ahmet bin Ambel Müsned'inde Hakim Müsnedirek'te, Tirmizi Sünen'inde Bezzar Müsned'inde Taberani Mucemülkebir'de rivayet etmiştir 1058 numaralı rivayet buradaki Hurumlar o zamanki kullanıma göre Türklerde hurumlara dahil. Ondan sonra tarihçiler, arkeologlar falan soyları bu üçüne dağıtmıştır. Allah alem artık ne kadar hangisi doğru? Biz rivayette gelene kesin iman ederiz. Gerisi dünya ilmidir. Bilemeyiz. 1058 numaralı rivayet Abdullah İbnüme radıyallahu anhu'dan Nebi Aleyhissalatu vesselam'a bir bedevi geldi. Üzerinde halis ipekten veya ipekle süslenmiş taylasan bir cübbe vardı. Dedi ki şu arkadaşınız bütün Çobanoğlu oğlu çobanları yükseltmek ve bütün reis oğlu reisleri ise alçaltmak istiyor. Nebi aleyhissalatü vesselam öfkeyle kalktı ve cübbesinin eteğinden tutup çekti. Şöyle buyurdu. Üzerinde akıllı bir kimsenin elbisesini göremiyorum. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü ve oturdu. Sonra şöyle buyurdu. Nuh Aleyhisselam vefathanı gelince iki oğlunu çağırdı ve şöyle dedi. İkinize vasiyetimi anlatacağım. Size iki şey emredip iki şey yasaklıyorum. Sizi şirk ve kibirden yasaklıyorum. Size La İlahe İllallah'ı emrediyorum. Zira gökler, yer ve ikisinde bulunanlar mizanın bir kefesine konsa La İlahe İllallah diğer kefesine konsa ağır gelirdi. Şayet gökler ve yer bir halka olsalar ve la ilahe illallah onun üzerine konsa onu çatlatır veya kırardı. Yine size subhanallahi ve bihamdihi sözünü emrediyorum. Zira bu her şeyin salatıdır ve her şey bununla rızıklanır. Bunu da sayısınatlı Ahmet bin Ambel Müsned'in de, Hakim Müsnedrek'te, Buhar Edebül Müfret'te, Taberani Mucemül Kebir'de, İbn-i Ebed tevazuda Ettevazu'da, ki el-esma ve sıfatta da i̇bn tarihinde rivayet etmiştir. İbrahim aleyhisselamın fazileti, Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ey insanların en hayırlısı dedi. Bunun üzerine Nebi aleyhisselatü vesselam, O İbrahim aleyhisselamdır dedi. Bunu da sayı Müslim ve Ahmet bin Ambel müşterimle rivayet etmiştir. 1060 numaralı rivayet, Ali radıyallahu anh dedi ki, Mahlukattan ilk giydirilecek olan İbrahim aleyhisselam'dır. Ona iki kubati hulle giydirilecektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de çizgili bürde giydirilecek. Kendisi arşın sağında bulunacaktır. Bu rivayeti de Müslüm'ün şartına göre sayısnatla Ebu Arûbe, El-Harrani, El-Evail'de, Ziya-ül-Makdis -el muhtarede Ahmet bin Amber Züht'te, i̇bn ve Ebi Şeybe Musannef'te, Ebu İala Müsnedinde, i̇bn Mübarek Züht'te, İbn-i Ebi Asım el-Evail'de, Beyhaki el-Esma ve sıfatta, Rafiyet Tedbin'de, İbn-i Asakir'de tarihinde rivayet etmiştir. 1061 numaralı rivayet Ebu Rer'e radıyallahu anh'tin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman şöyle dedi. Allah'ım sen ki semada teksin, ben de yeryüzünde sana kullukta tekim. Bunu da Hasan İslat'la Bezzar müstedinde de, Abdullah El-i Elişbir Ahkamül Kubra'da, Ebu Nehem Hilyatül Evliya'da, Hatibel Bağdadi tarihinde, Darekutne El-i İlel'de, Ahmet bin İbrahim el-Vasiti İbn-i Şeyhül Harameyn'de, Estağfurullah, Ahmet bin İbrahim el-Vasiti İbn-i Harameyn, Sıfat-ı Rab'da, Tarih-i Merdual-el-Cahmiyye'de İbn Asakir'de tarihinde rivayet etmiştir. 1060 numaralı rivayet İbn Abbas radıyallahu anhu'dan İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman Allah bize yeter o ne güzel vekildir dedi. Bunu da sayinde bu hali rivayet etmiştir. 1063 numaralı rivayet Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her peygamberin başka peygamberlerden bir velisi dostu vardır. Benim de onlardan velim dostum babam olan ve Rabbimin haleli dostu olan İbrahim aleyhisselamdır. Sonra elbette ki insanların İbrahim'e en yakın olanları O'na uyanlar ve bu nebi ile iman edenlerdir. Allah ise müminlerin velisidir ayetini okudu. Ayet yanlış yazılmış burada yanlış geçmiş herhalde. Ali İmran olacak o. Ali İmran suresi 68. ayetini okudu. Buhar ve Müslüm'ün şartına göre sahi-i sinatla Tirmizi, Tirmizi süneninde Ahmet bin Ambel Müsned'de Said bin Mansur tefsirinde, Taberi tefsirinde, İbnül Münzir tefsirde, İbn-i tefsirde, Hakim-el Müsnedirekte, Bezzar Müsnedinde, Heysem bin Kuleyb Müsnedde, Tahavih-i Şer-i Asar'da, İbn-i Asakir'de tarihinde rivayet etmiştir. 1064 numaralı rivayet, Ebu Ler'e radıyallahu anhettin, sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İbrahim aleyhisselam Üç konu dışında Asla yalan söylemiş değildir Bunlardan ikisi Allah azze ve celle'nin zatı içindir Birisi Saffat suresinde ben hastayım demesi Diğeri de Enbiya suresi 63. ayette geçtiği üzere Belki onu şu büyükler Yapmıştır sözüdür Bir tanesi de Sare hakkındadır Yani şu büyükleri yapmıştır sözü Kavmi kendi putları için belirledikleri bayramlarına giderken Nebi Aleyhisselatü Vesselam Estağfurullah İbrahim Aleyhisselam e, ben hastayım diyor bayramlarına gitmiyor e, o sıra put, bütün putları kırıyor en büyük putu kırmıyor onu sağa bırakıyor onun da boynuna o putları kırdı asayı asıyor sonra döndükleri zaman kavmi bayramda yerinden döndükleri zaman putlara ne oldu diyor işte bizim putlarımızı ağzına dolayan birisi vardı İbrahim diye diyorlar İbrahim Aleyhisselam'a geldiklerinde de o en büyük putu gösteriyor işte orada belki o yapmıştır diyor ayette geçtiği üzere bir tanesi de Sare hakkındadır ee, Sare Aleyhisselam'da İbrahim Aleyhisselam'ın eşi İshak Aleyhisselam iki oğlundan biri olan İshak Aleyhisselam Sare'den İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'da Köle olan Hacer validemizden, olma çocuğu. İbrahim aleyhisselam yanında Sare olduğu halde bir cebbarın memleketine gelmişti. Sare insanların en güzellerindendi. İbrahim aleyhisselam ona, bu cebbar senin benim karım olduğunu bilirse, senin için bana galebe çalar. Eğer sana sorarsa kendinin kız kardeşim olduğunu haber ver.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 İbrahim aleyhisselam namaza kalktı. Sarı Cebbar'ın yanına gelince Cebbar elini ona uzatmaktan kendini alamadı. Fakat eli şiddetli bir şekilde yakalandı. Bunun üzerine Cebbar ona Allah'a dua et de elimi bıraksın. Sana bir zarar vermeyeceğim dedi. O da bunu yaptı. Fakat Cebbar saldırısını tekrarladı ve eli ilk defakinden daha şiddetli şekilde yakalandı. Cebbar Sarı'ya yine aynı şey şeyi söyledi. O da yaptı.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 Hacer'i de ona ver dedi Sare yürüyerek döndü geldi İbrahim aleyhisselam onun geldiğini görünce ona ne haber diye sordu Sare hayırdır Allah facirin elini men etti Bana da bir hizmetçi ihsan etti dedi Ebu Rehler radıyallahu anh dedi ki Ey gökyüzü suyunun oğulları işte anneniz bu kadındır Bunu da sayısınatla Buhari ve Müslim rivayet etmiştir Yani anneniz dediği kişi Hacer validemiz. Burada geçtiği üzere bu Cebbar'ın Sare'ye hediye olarak verdiği köle Hacer validemiz. Kendisinden İsmail Aleyhisselam da uyuyor. Onları malum kızsa olduğu üzere Mekke'ye bırak bırakıyor. Su yok, i̇şte zemzem çıkıyor, ayayla vuruyor, Safa ile Mervi arasına gidiyor, geliyor. Onlar orada yerleşiyor İsmail'le birlikte, İsmail Aleyhisselam'la birlikte. Ondan sonra onlar cür yani Araplarla ünsiyet kuruyorlar. Arapların soyu oradan geliyor. Nebi aleyhissalatü vesselam da yani Muhammed aleyhissalatü vesselam da İsmail aleyhissalam'ın soyundan. Sare, Sare'den olan İsek aleyhissalam'dan da Yakup aleyhissalam doğuyor. Yani İsrail ondan da Yusuf aleyhissalam ve kardeşleri doğuyor. Onların soyu da o şekilde doğuyor yerleşiyor. O şekilde türüyor. Nebiler dediğimiz gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ondan geliyor. Yani İbrahim'in soyundan Aleyhisselam'ın soyundan bu şekilde Nebiler geliyor. Bunları şey yapalım inşallah. Unutmayalım. Burada bırakalım inşallah. Sonraki röveteci. Sübhanakallahu <gülüyor> müebi hemlik ve eşhedü en la ilahe illa en tevahdeke la ve estağfirike ve tuğbilek. 재미, <gülüyor> <Ay, gülüyor>